Merhaba, bir yağışlı, bir güneşi geçen hafta sonundan sonra yine beraberiz. Bugün haberlerimiz önce Endonezya'ya uzanıyor. Nesli tehlike altındaki Sumatra orangutanları, Endonezya'daki yangınlar tekrar alevlendiği için ölüyorlar. Sadece 200 bireyden ibaret kalan nüfuslarının üçte biri çoktan yok olmuş olabilir. Kalanlar ise çok büyük tehlikede. Doğa korumacıların geçen hafta yaptığı uyarıya göre Endonezya ormanlarında baş gösteren yangınlar... Orangutanlar için büyük tehlike. Aceh'deki Tripa ormanı nesli tükenme tehlikesindeki canlıların dünyada en yoğun bulunduğu yaşam alanlarından biri. Sürdürülebilir Ekosistem Vakfı'ndan Graham Usher, Aralık ayında uydu görüntülerinden aldıkları sonuca göre 60 bin hektarlık alanın 12 bin hektarı yandı. Greenpeace'in de katıldığı Tripa'yı kurtarmak için yapılan konferansta eğer kuraklık uzarsa ve yangın devam ederse, 2012'nin sonuna kadar orangutanlar, kaplanlar ve güneş ayıları bu dünyadan silinmiş olacak dendi. Geçen yıl acay hükümeti Palmiağı şirketlerine orangutanların ve diğer canlıların evi olan Tripa Ormanı'nın 1600 hektarlık bir bölümünü plantasyona dönüştürmesi için lisans vermişti. Doğa korumacılar bu karara karşı yasal mücadele başlattı ve ilgili davanın bu hafta mahkemede görüşülmesi bekleniyor. Greenpeace, Almanya'nın açıkladığı pestisitsiz gıda raporundan sonra bakanlık yetkilileri raporu ciddiye alıp bir önlemler paketi geliştirmek ve vatandaşa şu anda piyasadaki gıdalardaki pestisit kalıntılarına ilişkin bilimsel raporlar sunmak yerine Greenpeace raporunu yalanlama ve karalama yolu seçmişti. Ancak bakanlığın göstermesi gereken sağ sağduyuyu, Üzüm Üreticileri Sendikası Üzümsen gösterdi. Üzümsen Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kalıntıları ile mücadelede geç kalınmamasını istedi. Greenpeace tarafından hazırlanan raporda birçok ülke ile birlikte Türkiye'nin de kimyasal ilaç kalıntıları konusunda risk grubunda göründüğünü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın acilen şu önlemleri alması gerektiğini söyledi. Bağcılık araştırma enstitülerine sahip çıkıp sayısı çoğaltılmalı, arge yatırımları da artırılmalı. Toprağı suyu ve canlıların yaşamını riske atan kimyasal ilaçların kullanımı yasaklanmalı. Tarımsal üretimde kimyasal ilaçlara karşı alternatifler araştırılmalı, alternatif sırayı mücadele teknikleri geliştirmeli, Bu alternatif sırayı mücadele tekniklerini kullanan üreticilere de teşvik primleri verilmeli. Erken hasadın önüne geçecek önlemler de alınmalı. Kısacası yoğun kimyasalın kullanıldığı endüstriyel tarım yerine Bilgi ve bilgelik gerektiren geleneksel köylü tarımına geçirmeli dendi. Hafta sonu önce Cuma akşamı gerçekleşen Greenpeace'in hashtag Yemezler kampanyasının Twitter'da trending topic yani trend yapan konu olmasıyla başladı. www.yemezler.org sitesinden herkesi Türkiye'ye GDO girişine karşı çıkmaya davet eden Greenpeace'e yaratıcı tweetlerle binlerce insan destek verdi. Destek verenlerin arasında... Üstelik WWF Türkiye'de vardı. Ertesi gün ise bu sefer Greenpeace'in destek verdiği WWF'in hashtag Dünya Saati büyük bir trend yakaladı. Dünya Saati rekor katılımına cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Gezegenimizin geleceği için 7 kıtayı bir araya getiren Dünya Saatine Türkiye'den katılan on binlerce insan kampanyayı destekleyen yıldızların Dünya Saati için hazırladıkları sürprizlere tanık olmak için www.org.tr sunuldu. Dünya Saati adresinde buluştu ve pek çok ünlü insanın yıldızın sürprizlerine tanık oldu. WWF'in bu yıl 6.sını gerçekleştirdiği Dünya Saati gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlarken ulaştığı herkesi çözümün bir parçası olmaya davet ediyor. 150 ülkeden ve 6.000'den fazla şehirden yaklaşık 2 milyar insan sembolik olarak ışıklarını bir saatliğine kapatarak gezegenimizin geleceği için güçlerini birleştirdi. Türkiye'den 30 şehir ve belediye 360'ın üzerinde kurum ve 20 bine aşkın insan gezegenimize olan bağlıklarını göstermek için ışıklarını kapattı. Yalova'da ortak deklarasyonla bir araya gelen 40 sivil toplum örgütü planlanan VOPAK'a ait kimyasal depolama alanı ile aynı bölgede inşasına başlanan termik santrali protestos etti. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eyleme sivil toplum örgütleri Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal birçok siyasi parti temsilcisi ve vatandaşlarıyla destek verdi. Basın açıklamasında, Yalova'nın yerel meclisleri büyük çabalarla Yalova'nın kendi iradesiyle yaptığı 1 bölü 25 binlik Yalova çevre düzeni planını korumalı, ilin depremselliği ve halkın sağlığı çevrede yaşama haklarını göziterek plana dair çevresel hassasiyetler geliştirmelidir. 2011 Ocak ayında Kömürlü Termik Santral ve kimyasal depolamaları sınırlayan plan notları kararını alan yerel meclislerimizin, İlimiz için risk oluşturan tesislerin kurulmasına, izin verilmesini içeren itirazları karşısında hiçbir baskıya boyun eğmeden çizgilerine devam ettireceklerine inanıyoruz dendi. Düzenlenen basın açıklamasından sonra ise bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.